İctivat, İctivat, İctivat haber. Ayyıtan Rabbil Ve ve Ala Alihi ve Ya Allah, Ya Ya hannane, Ya Menan, Ya Kereem, Ya gaffer, Ya Rahim, Ya Rahman. Mevlana İmam Rabbani Kaddesallahu Sirrehu Semedani Dervişlere muhtaç olmadığı halde gerek mali imkanı gerekse siyasi imkanı çok o iyi olmakla birlikte, ehlullah'tan müstahni kalmakla birlikte yani Maddi planda hiçbir efendim e, ihtiyacı yok. Bununla birlikte bununla birlikte o efendim maddi imkanını bir kenara bırakıp siyasi gücünü, otoritesini bir kenara bırakıp da Elullaha muhabbet gösteren zata dualar ettin. Bu kadar bir makam sahibi oldun, büyük adam oldun ama sen yine dervişlere hizmet etmeyi şeref biliyorsun. Bu ne muazzam bir devlettir diyor. Kendini efendim ehlullah'a e, intisap ettirerek, onlara kendini e, feda ederek bu hareketin kadir ve kıymeti çok muazzamdır. Bu sevgi sana çok iş gördürecek. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in e, el mâr ma kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi senin sevinmen için yeterlidir buyurdu. Bu ehlullah ile bahusus Nakşibendiye tarikatında bulunan büyük Allah dostlarına e, göstermiş olduğun bu muhabbetin sevinci, sevinci süruru sana yeter de yeter. Onlarla oturan bedbaht olmaz. Onlarla oturan deli divane olmaz. Deli divane olur da Allah aşkında deli divane olur. Zarar görmez, ziyan görmez. Sultan şimdi devamlı buyuruyor ki bu muhabbet tamam, iyi, güzel kız, fakat muhabbet ve aşk normalde güzeldir, iyidir de ee, gerek meşayit, gerek Allah dostları, gerekse alimler bazı güzel şeylere kayıtları koyuyorlar. Cenab-ı Hak Celle Celal'e o, Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan bahsediyor. Efendimizin izinden gitmekten bahsediyor. Ama böyle çıplak baktığın zaman tamam, bir kelime işaret getir, bir şeyler söyle vesaire oldu bitti gibi ben de Muhammed Mustafa'ya ittiba ettim anlıyor insan, öyle değil ama. Cenab-ı Celle şöyle kayıt koyuyor. Lekad kanelkum ti Rasulillahi usvetun Muhammed Mustafa sallallahu sellem'de sizin alabileceğiniz örnek hayat vardır diyor Cenab-ı Bak. Bize söylüyor bunu ama arkadan kayıt koyuyor. Limen kana garullaha ve yevmel ahire ve zekrallahi kesiran. Kim ama kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek hayat alabilecek e, kabiliyette olan kim? Allah'a imanı tam. Allah'a imanında defa yok, darbe yok. Vel yevmel ahire, ahirete imanı tam. Gerek Cenab-ı Celle Celaluhu'ya gerekse ahirete imanda e, adamın sakatı yok bir de vezeker Allah'a kesiyor. Bir de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu, yani beni çokça ananlar için, zikredenler için Muhammed Mustafa'dan bir şeyler elde etme kabiliyeti vardır. Çıplak inandım demek, çıplak efendim, ya Resulallah, canım sana feda olsun mesele, yo, yo aşksa, aşksa bedel istiyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi muhabbet güzel bir şey eyvallah ancak muhabbe, muhabbete de bir kalite getiriyorlar. Her muhabbete de efendim değer ve kıymet vermiyorlar. Sen veya ben her sarı demire ve teneke altın dersek biz dibe vururuz biz. Her sarı gözüken şey altın değil ki. Altın bile kendi arasında farklı farklı ayarlara sahip. Şimdi sevgiyi kabul ederiz diyor eyvallah yalnız. Bir dakika, nasıl ki mesela sen bir mal imal ediyorsun, bu mal efendim TSE, Türk standartları ensisinden kalite markası alırsa, piyasada o rağbet görüyor, kalite kontrolü yapmıştır. TSE damgalı olursa o mal tamamdır, rağbet görür. muhabbet tamam eyvallah. Amma ve lakin muhabbetin de bir kalitesi olacak diye mi Her muhabbete film vermiyorlar. Sultan buyuruyor ki bak bu dostlarını seviyorsun. Bunlara hürmet ediyorsun. E, istigna ruhun olmakla birlikte yani senin onların maddi noktada veyahut da güç ve otorite noktasında ihtiyacın olmamakla birlikte. Bu gösterdin muhabbet var ya bu muhabbetsini tamamen kaplarsa yani suya girdin de nasıl e, daldın suya, su senin her tarafını kapladı, ha o limitte, o kalitede bu muhabbet eğer seni istila ederse, yorganın seni istila ettiği gibi ve galabet bu muhabbet sende hakimiyet sağlarsa alanecin, ama bu muhabbet var ya, öyle Güzel olacak ki öyle bir tarzlar olacak ki lazat rokyo fil kalbi insan kalbinde insan kalbinde o muhabbetten başka muhabbet bırakmıyor yani yırtı götürdü seni seni sevginin dışında sevgilinin dışında kalpte ne var ise adanze'ye adanze'ye bunları silip götürmüştür bir evin bir tane kiradesi olur. gelin bir arsanın bir tane tapusu olur. E insan kalbi bir sürü şeye efe, e, yataklık yaparsa bu sevgiye not vermiyorlar. İnsan kalbi umran çöplüğü değil. İnsan kalbi halkalı çöplüğü değil. İnsanın bir mabudu vardır. Bu kalp ona ipoteklidir. Bu ipoteği kaldırmak intihar demektir. Eğer muhabbet böyleyse Diyelim Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, Efendimiz Ali Sedi ve Sellem ilk önce işe bir takım putları yıkmakla başladı. Biz Efendim putperest olmayalım diye Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 360 tane put kırdı. Bu putları devirmekle peki işe başladı. E şimdi yani birçok samimi gözüken insanımızın sırtını iyi bir keseleyin altından ya dolar sevgisi çıkıyor, ya euro sevgisi çıkıyor, ya arsa araba sevgisi çıkıyor. Bu muhabbet, bu muhabbete ancak bit pazarında para verirler. Allah hakiki muhabbet sahibi olmaya bizlere muvaffak eylesin. E bak demin namazdan bahsedildi. Yani o anlatılan satırlar bir yerde aşkın tefsiridir o. Muhabbetin tefsiridir o. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer muhabbetiniz var ise, sevginiz var ise böyle namaz olacak buyuruyor. Muhammed İkbal rahmetli Pakistan'ın milli şairi ee, buyuruyor ki eğer senin ibadetinde namazında aşk varsa hatta Mevlana da aynı şeyi söylüyor eğer senin namazında aşk varsa namazın tamamdır orucunda aşk varsa iş tamamdır haccında zekatında iş varsa tamamdır cihadında zikrinde vesaire ilminde aşk varsa o tamamdır dünyada en büyük ibadet aşktır şey sadece insan o noktada öyle olmadı ki İmam Rabbani buyuruyor ki Kalpte diğer bütün ilişkiler oradan kalkacak buyuruyor. Sadece ve sadece mahbubun sevgisi sevgisi sadece sevginin aşkı seni diyelim akadazim komaya sokacak. İbn-i Kayyem Cevzi'nin kitabında diyor ki insan affedersiniz de eşiyle bile muhabbet ee, yaşarken, eşine bile sevgi gösterirken kontrolü bırakmamalı, direksiyona iyi hakim olmalı. Neden? Çünkü bir kadına böyle işte e, ölesiye aşk vesaire neticede seni Allah ve Resul'ün aşk noktasında taklaya getirebilir diyor. Çünkü insan kalbi, zaten İsvi kalp, dönektir insan kalbi. Bir anda Allah Celle Celaluhu'ya ve Resulü Ekrem ve olan sevgi, e, hali otomatikman, bakarsınız yani beş para etmeyen bir kadına kaydı gitti. Onun için insan orada bile, orada bile son derece otoriter olmalı buyuruyor. Muhabbet ve aşk ölüm getirir ki anladığı Rabban'da anladı, anladı, anlatmaya çalıştığı o kalitede bir aşk. Yani seni alıp başka alemlere getiriyor Konuş deseler sana belki o sevgi eden başka bir şeyi konuşmuyorsun, konuşturmuyor sana muhabbet. Böyle bir aşk. Eğer Eylülullah'a besleniyorsa senin bu muhabbetin tamamdır. Şeyh Sadişi Razi Kuddiyesi'yle onun e, Gülistan'da buyurduğu gibi yar kesi vaslı o zimam porsa didil ezbi nişan çagayızbaz aşigan guştaqan guştaqan maşukan barniayad zi guştaqan Herkesi osvo zinan birisi gelse bana dese ki şu Allah'tan bahset dese ki bana Muhammed Mustafa'dan bahset dese ki bana sevgiliden bahset dedirol ezbinişan çgayetbaz kalbini kaybetmiş bir insan var diyor senin karşında şu an kalp var yok bitti bitti ee Allah da bir nişan Allah'ın da peki nişanı yok peki kalbini yitirmiş olan sevgilisi ve mahbubu uğruna kalbini yakmış tüketmiş bir insan insan nişanı olmayan bir zattan sen nasıl bahsetsin ki aşıklar maşukların ölüsüdür maşuklar aşıklara öldürmüştür şehit etmiştir aşıkan aşıklar maşuplarında sevgililerinde bitmişler bitmişler derne ayağ ezgi güşte ben öldüm ya ya ölüden ses çıkar mı diyor. Sen bana diyor Allah'ı, sen bana Muhammed Mustafa'yı, sen bana Evliya'dan, şundan bundan ne soruyorsun diyor. Onların muhabbetleri beni yaktı, kavurdu gitti diyor. Ben ölmüşüm dostum diyor ya. Benden ses çıkmıyor diyor. Nasıl çıkacak diyor. Aşkın insana ee, verdiği tavan, yaptığı çıta, yaptığı tavan, verdiği çıta bu. İmam Rabbani Kudüs'e serru. Başka bir mektubunda buyurun ki <gülüyor> Allahu Teala'dan ilk sudur eden da Allahu Teala kainatı yaratmaya bilfi teşebbüs buyurmadan önce Allah'tan ilk sudur eden muhabbettir buyuruyor. Kainatın asıl mayası, asıl mayası muhabbetle Kainatın yaratılmasının asıl mayası muhabbettir, sevgidir. Kainatta gerek dünya işi olsun, gerekse ahiret işi olsun tamamı, tamamı, tamamı muhabbetten patlak vermiştir. Son derece muhterem olduğu için her işin kalitesinde onu arıyorlar. Bulamadıysak bulmaya Mevla muvaffak eylesin. Bulduysak zayi etmekten muhafaza eylesin. Hazreti Şervaldemiz Radiyallahu Anha buyuruyor ki la raein la ala diyor Züleyha'nın diyor kardeşleri Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi ama resul Ekrem diyor ki ben ondan daha güzelim diyor. Yusuf Aleyhisselam'ı gören e, Kral Aziz'in, Mısır Kılı Kralı Aziz'in hanımı Züleyha'nın çağırdığı kadınlar Yusuf Aleyhisselam'ı görünce Yusuf Aleyhisselam'a olan aşk ve muhabbetlerinden, güzelliğinin seline kapıldıklarından e, bıçaklarla elmayı ellerini kestiler yok ki la vahhe zulayha لو o zulayha'nın kardeşleri var ya Yusuf Aleyhisselam olan muhabbetlerden dolayı elmayı çeteceğine ellerini kesenler var ya eğer bunlar Muhammed Mustafa Sallallahu ve Sellem'in alnını görselerdi alnını görselerdi alnını görselerdi o bıçaklarla ellerini kesmezler diyor o bıçakları kalplerine saplarlardı diyor Estaş i̇şte şevadimizi Resul Ekrem muhabbeti işte bu kadar diyebiliyorlar o kadar aslında muhabbet üzerine konuşmak caiz değil. Çünkü izahı yok. İşte böyle kıyıdan, köşeden işte bir şeyler söyleniyor. Öyle söylüyor. Öyle bir tat, öyle bir lezzet ki tarihi mümkün değil. Neulana Cevdin Rumi Kuddisi Sirdum buyurduğu gibi ''Herce koyem aşkıra şarho beyan çonda aşk ayem hacel Ezan, ez Çok konuştum diyor muhabbet üzerinde, çok konuştum aşk üzerinde ama bana bazen böyle nöbet nöbet haller geliyor diyor. Aşkla muhabbet halleri geliyor, o aşk bulduğu zaman diyor, o ana konuştu, o ana kadar konuştum bütün sözlerden dolayı utanıyorum kendimden. Rezil diyorum, nasıl öyle söyledi, niye? çünkü konuştu, konuştuğum o an bana gelen aşkı anlatmakta çok yetersiz diyor. Sultan diyor ki böyle bir aşk var ise, böyle bir muhabbet var ise tamamdır iş işte diyor. Essettaula kadhi'l muhabbet bi emanillah subhanallah ve galabata la nehjin la tataruk gayraha fi'l kalbi ve zalat ettaallukatu ukhra anil kalbi bi'tammam Muhabbetin öyle, öyle öyle bir istila etti ki artık kalpte bütün alaka ve ilgiler koptu gitti. Vazarat ardından da vazarat levazimul muhabbetin muhabbetin peki gerekleri de ortaya çıkarsa sevginin getirdiği eserler de ortaya çıkarsa elleti ita'atul mahbubin sevgiliye itaat Mahabbet Tetikleyecek. Peki mahbuba e, itaata tetikleyecek. Memrabbani Kudice Sirru buyuruyor ki mektubunda. İnsan peki ilme düşkünlük göstermeli. Bir saatlik sohbet dinlemek, vaaz dinlemek veya ilim tahsili yapma. Her birisi kırk günden kırk kere çilehaneye girip La ilahe illallah demekten daha üstündür diyor. Yani kırk kere ama her keresinde kırk gün. Aa İsmail Han'ın altında çilehane var. İsmet Galibullah'ın teknesinden de çilehane var. Kırk kere her keresinde kırk günden olmak üzere çilehaneye girip La ilahe illallah demekten daha üstündür. Ne bir saatlik ilim. Sen şu an tarikat dersi yapıyorsun. Bu hatadır kardeşim. Bu hatadır. Bu hatadır. Boşuna asılma. Ha, eğer diyor, eğer ilim tahsil edecek imkan bulamazsan, bulamazsan o zaman kamili mükemmel olan bir mürşitten aldığın derse ihtimam göster. Bak şimdi efendi Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. İyi olduğu haberleri geliyor elhamdülillah. Ama işte daha fazla işte istirahat, daha fazla sıhhat saikiyle e, şu an evinde istirahat buyuruyor. Şimdi işte o yarım yarım konuştuğu zamanlarda bir cümle tekrarlıyor. Tarikat derslerinizde aman dikkat edin diyor. Göreyim sizi bu kadar. Bu söz bir dişi sözdür bu. Yani yavrulayan bir sözdür. Niye? Şimdi bak İmam Rabbani'den aktarılan sözü getir oraya kaynak yap. İmam Rabbani buyuruyor ki eğer ilim tahsiline imkan bulamıyorsan bir hoca bir alim bulup da ondan bir şey dinleyemiyorsan o zaman kamili mükemmel olan bir Allah dostunun aldığın tarikat derse ihtimam göster diyor e ne olacak peki ne mi olacak diyor zikrullah muhabbeti tetikleyecek diyor sanki ben böyle benzini olmayan işte çalışmayan küplü bası bir motor gibiyim ben peki zikrullah ne yapıyor ne yapıyor bu motoru tetikliyor ateşliyor zikrullah muhabbeti tetikler yani işte neyi efendim yani seviyorsan onu sürekli sevmeyi tetikler. Sonra muhabbet ne yapar? Muhabbet ve ubudiyeti tetikler ondan sonra eşittir Allah. Zikir artı muhabbet artı ubudiyet eşittir Allah. Dünyada bunu savaşı veriliyor şu an. İki kesim diyor ki hep bizi hatırlayın. He otururken kalkarken sağa sola bakarken ve de heeep peki bizimle meşgul olun. Onlarla meşgul olduğunuz zaman sonu uçurum. İngiltere, İngiltere müze vardır. British Museum diye. Dünyanın en büyük müzesi. Oradan buradan çaldıkları malları orada gösterirler millete. Ya bunlar medeniyet havarisi. Orada gördüm adamlar camların bile camların bile at nalı şeklinde yapılan camların bile sağ ve sol köşelerine meşhur adamlarının efendim, heykelciklerini yapmışlar. Gözün hep heykel görüyor. Neticede göz neyin fotoğrafını çekiyorsa sonunda onun aşık oluyor. Şimdi bu noktada bu, bu noktada Müslümanın peki son derece dik durması lazım. Çünkü tabiat boşu kafetmiyor. Kalbi ve kalbi en güzel sermayesi mahabeti insanın yerinde kullanamayınca orayı bu sıfır başka şeylerin muhabbeti istiladecek o zaman işte iş bitti hayat durdu demektir <gülüyor> muhabbetin gerekleri diyor neyse neyse peki bunlar diye ortaya çıkacak diyor neticede kalpte mahbubun ve sevgilinin muhabbetinden başka bir şey kalmayacak والظروف لوازم المحبه التي هي اطاعه itaat. Peki burada sevgiye murat mutlak e, kemale masruf diye bir kaide vardır. Bir şey genel ve umumi bir anlam içerisinde zikredilirse onun taşımış olduğu mana kimde daha mükemmel ise peki o kastedilir. Hani işte efendi deyince herkes efendidir ama bu camiada efendendi mi? efendi hazretleri Murat oluyor mahbub deyince de sevgili herkes sevgili olabilir ama burada Murat Cenab-ı Celle Celaluhu saniyen Muhammed Mustafa saniyen peki onların izni hasret çeken onların izni takip eden Mevla'nın dostları vel kıyam bi muradihin peki muhabbetin gereği sevgiyle itaat aynı zamanda onun isteğini muradını yerine getirmektir buyuruyor İmam Kuşi-i Rahimullah buyuruyor ki bir derviş vardı diyor evlendi diyor. İlk gece dedi ki e, affedersiniz o işten önce dedi ki hanımına hanım dedi bak biliyorsun dedi ben seni seviyordum sen de beni seviyordun. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi kavuşturdu evlendik dedi. Şimdi gel dedi gel dedi yani Mevla'nın bize bu nimetine karşı Cenab-ı Hak Celle Celalhu'ya bir iki reka şükür namazı kıralım dedi. Tamam adam dedi iyi olur. Haydi bakalım başladık diyor. başladılar diyor namaz kılmaya. İki rekat bitti. Sonra damat olan derviş dedi ki gelin hanıma. Hanım dedi ya bu iki rekat kıldık ama çok tatlı oldu ya. Hele bir iki rekat daha kılalım. Hakikaten adam ya ben de aynı şeyi hissettim. Bir iki rekat daha, bir iki rekat daha sabaha kadar şükür namazı kıldılar. İmam Kuşeyli buyuruyor ki bunlar diyor 70 yaşına geldiler diyor. Hala bekardı bunlar diyor. Tamam mı? Aşk, şirk kabul etmiyor arkadaş. Seviyormusun musun sevmiyor musun? Önce burada bir anlaşalım uzlaşalım. Seviyorsan bedel ödeyeceksin. Bir arabanın direksiyonunda boşluk varsa arabaya hakimiyet olmuyor işte. O boşluğu kıstırman gerekiyor. Yani bir teneke ki yani e bir boşluğu affetmiyorsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ya Muhammed Mustafa sallallahu Aleyhi sellem. Eskiden ecdat zamanında ordu, orduda görevli olan yeniçeri askeri evlenmiyor adam. Niye? Baba diyor ben diyor ben diyor ilahi kelimetullah için kendim feda ettim diyor. Ben şeriatın sancağını o kaleden o kaleye taşıyacağım. O serhadden o serhatte taşıyacağım diyor. Ben savaşa giderken bir daha hanımı düşüneceğim ben ya. Bir daha çalışayım düşüneceğim ya. Ben Allah ve Resulü'nün sevgisine, karının sevgisine ortak koşamam ben derdi. Yani bu Sünneti sünnete semiye muhalif gibi yani gözüküyor ama ama Allah ve Resulü sevgisi ya şey adamı öyle bir sıkıştırmış ki aklına hanım gelmiyor ya Sahabe-i Kerram'dan Osman bin radıyallahu an efendimize göre ya Resulullah diyor biliyorsun biz diyor sürekli cihat işiyle meşgulüz diyor. Yani işte erkek olduğumuz için bazen nefsimiz diyor, bizi rahatsız ediyor ya Resulallah diyor. İzin verir misin diyor. Tenassül uzun keseyim affeyim ya Burada bir aşk ekseni var. Resulü Ekrem buyurdu ki İslamiyet'te böyle uzun kesmekle ibadet anlayıcı yoktur buyurdu. Ama madalyanın bir öbür tarafına bak. Muhabbet ne yapıyor sahabeyi? ibadatul mahbub ve kıyam muradi, Sevginin, peki, de nedir? sevgilerin ahlakıyla ahlaklanmaktır buyuruyor. Yani sen amnecan tam aşık olmak. Bizim efendim argo tabirle sırımsıklak aşık olmak. Bu aşk eğer var ise Ehlullah'a bu muhabbetin tamam not alır. Buna değer verirler. Ama iyi öyle falan filan bazılarıyla karşı karşıya kaldığımız zaman dişleri bir gösteri böyle <gülüyor> yapıyor. Ondan sonra bir şey yok vesaire. Asana bir işte suni, sanal yapmacık bir öpücük veyahut bir sevgi gösterisi vesaire. Bu neyin sevgisi ya? Bir selamın aleyküm yok kafayı kaldırıp indirecek bile. <gülüyor> ben tüccar mıyım lan bana dişlerini gösteriyorsun. Yani yerim seni falan. Molla Camii Rahimallahü Teala buyuruyor ki sadece kitapla e, e, meşgul olan insanlara doğru yolu gösteren e, alimlerin diyor namazı beş vakit ver diyor kitapla meşgul olan ama tasavvuf, tarikatla meşgul olmuyor da kitapla, ilimle meşgul olup insanlara ilim anlatan alimlerin diyor namazı beş vakittir diyor. ise değilse 5 meş yoktur. Niye? Çünkü o sürekli namaz halindir diyorlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya öyle bir aşkı var ki Mevda'nın muhabbeti onu öyle bir istila etmiş ki her hali namaz hali, her hali namaz hali Aşıka sorulmaz diyor. Kaç vakit namaz var? Aşıka sorulmaz. Sabaha kıldın mı? Öğleyi kıldın mı? İkindiği kıldın mı? Niye? Namaz dışında hali yok ki adamım. Bunlar da var. Ve tekallif bir <gülüyor> ahlaki. <gülüyor> Sevgilerin ahlakiyle ahlaklanmak gerekiyor. Daha var ev safi. Onun sahip olduğu peki vasıflar o seven de meçd olacak. Feh izin işte o zaman yahsul fena fil mahbubi. de fani olmak o zaman diyor. O zaman mümkün olacak. Mahbub kimdi? Cenab-ı Celle Celalü. Bu sevgi ve muhabbet potansiyeline sahip olmadan peki mahbubtaki e, fena hali mümkün olmayacak böyle sultan. Usulü zayeden vusulden mahrum olur. Beyazid-i Bestami e, 313 tane şeyhe hizmet etmiştir. Ve en son e, intisab ettiği zat da İmam Cafer-ı Sadık Rahimallahu Teala'dır. Kuddisi'nin Ruh'dur. İmam Cafer-ı Sadık bir keresinde e, ihvanına sohbet ederken Beyazid-i ki Beyazid'de diyor şu dışarıda dedi e, tak, tak derler bu efendim pencerenin kemerine eskiden tak derlerdi dedi ki dışarıdaki dedi takın üzerindeki kitabı getir dedi ben de mesela buyurdu ki efendi de ben dedi takmak bilmem ki ben dedi de, nasıl bilmezsin sen dedi bu kadar yıldan beri benim ya, hizmetimde bulunuyorsun Benle oturuyorum benle kalkıyorsun mesajdan. daha bir taktan haberin yok Rezdub-ı Esra'nın Kudüs'ü ki, Efendi Hazretleri, ben buraya tak seyretmeye gelmedim. Ben buraya efendim revak seyretmeye gelmedim. Ben seni gördükten sonra gözüm başka bir şey görmedi ki... İtibar haber. Ben ne bileyim tak ne, ben ne bileyim kitap nerede vesaire. Benim gözüm seni gördü, artık her şeye kapandı gitti bu muhabbete para veriyorlar. Ümitsiz olmayalım ama sahip olduğumuz muhabbetin de hani kıratını, ayarını, kalitesini bilmekte yarar var. Rabiatul Adaviye kudiy sırru Süfyan bin görüyor. Eee Teala diyor ki no, ne, "Ne ne halin var senin?" diyor. Şu anda böyle mahzun duruyorsun diyor. Diyor ki işte Mevla'yı o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok seviyorum ki yani işte hasret, üzüntü hali bitiriyor beni, bitiriyor, bitiriyor el adaviye buyurdu ki, lakin te mahzunan nefes buyurdu. Sen de gerçekten yani Allah olan muhabbetten kaynaklanan bir hasret, bir üzüntü olsaydı senin nefes almaman lazımdı Sen hala nefes alıyorsun sen. Mevlana şibli buyuruyor ki bir aşık, bir aşık, bir seven bin sene yaşasa, bin sene yaşasa bir kere uyusa. Bu aşka ifhanet etmiştir diyor. Bu haindir diyor. Bunlar yani kendi seviyelerini baz alarak e, konuşuyorlar. Yani şimdi neyiz biz? Biz hain miyiz vesaire? Bilmem. Büyükler böyle söylüyorlar. Yani her şeyin bir kalitesi vardır değil mi? Onların gözünde esas bundan ibaretti. Öyleyse ulaşılmayacak bir hedef gibi de olsa insan çifayı devamlı yüksek tutmalı. Şu Rabiat-el-Adeviye'yi anlatmıştım kürsüde bir zaman da ee, i̇şte mahzunen lematete heyi elleki entete nefes. Sen diyor aşık olsaydın, aşıkın yüzünde kan olmaz. Aşık nefes alıp veremez diyor Rabitin yani adeviye. Yani mahbubun hasreti onu yakar kavurur. Rahmetas hoca dedi ki çıkarken buradan. yahu dedi bayram hoca dedi. Bir Eyullah sevdiğimiz için dedi. Yani umutla dedi vesaire. O da gitti ya dedi vesaire falan dedi bu kadar yemek ye, bu kadar efendim işte nefes al var vesaire o da düvesele gitti diyor Allah rahmet eylesin Muhyiddin İbn Arabi Kudüs sohbetinde bir delikanlı vardı sonra onu kapıdan biri sessizdi aradı onu baktılar o delikanlıya adam buradaydı yok Namışarhani diyor ki oturduğu yerde sadece bir damla su vardı bir damla su vardı ama adam yok dediler ya. Buradaydı şimdi dediler. Yok kardeşim dediler. O an muhidilara ve kudisesi ruhu devreye girdi. Dedi ki kardeşim dedi o delikanlı buradaydı dedi. Ben deminden beri mahabbet ve sevginin üzerine konuşuyordum ben dedi. O kadar dedi etkilendi. O kadar etkilendi. O kadar etkilendi ki eridi bitti. Oradaki bir damlası kaldı Bu memlekette bir zaman böyle insanlar vardı. O insanlar bu toprakları peki İslam'a e, açtılar. Anadolu'yu ilk fetheden bu yürekteki insanlar. Bir tanesi de burada. Rumeli Kavaan'da yatıyor. Sarı Han. 800 tane askerle 3 kıtayı fethetti. Ama adam cayır cayır yanıyor. Ahmet Yesevi, Kudüs'e Serruo. Böyle adam yetiştiriyor. Şahin Nakşimel Kudye o Emir Kül Hazretleri onun Şeyhidir. Bir gece diyor onun diyor muhabbet ve cezbesi yüreme düştü diyor. Baktım diyor alev alev yanıyorum cayır cayır yanıyorum. Suyu çekilmiş kuru asma dalları gibi tutuşuyorum ben diyor. Hemen diye bir koyun postu buldum diyor. Mevsim kış. Kafayla Emir Külal Hazretlerin aşkı bulunca postu aldım sırtıma diyor. Ayakkabı giymeyi unuttum diyor. Baş açık yalan ayak gidiyorum diyor. Emir Külal Hazretleri'nin olduğu ülkeye doğru. Memlekete doğru. Hayatlarım mer, patlamış, çatlamış, soğuktan yani buz kesti. Sivri taşlara basmışım, kesilmiş ayaklarımın altı vesaire. Kan revan içerisinde. Gittim, baktım ki Emir Kral Hazretleri e, çadırımda sohbet ediyor. Sabah namazından yarım saat önce. İçeri girecektim dedim, girmeyin. Ne olur ne olmaz. Hemen kapının dibindeki delikanlı dedim ki, Efendi Hazretlerine söyleyin de, Bahattin geldi deyin. Amerika'lı illetler, Amerika Hazretleri buyurdu ki, Efendiler, Efendileri Bahattin geldi. Bahattin mi geldi? Beklesin dışarı dedi. Dedler ki şahın açılan kutbisi zırudu, dışarı bekedildiler. dedi ki, ya ben ta nereden geldim ya? Kar, kıyamet, soğuk, bilmem ne vesaire, beni dışarı atıyor, içeri almıyor vesaire. Kızdım, kılacağım gibi oldun vesaire Kendine gel. Kendine gel. Baktım olacak gibi değil. Çadırın e, kapısının e, eşiğine yaktım diyor. O çektim üstüne diyor. Bekliyorum. Öyle duruyorum orada diyor dışarıda. Sonra ezan okundu. Emir küyal dışarı çıkarken ayağı bana çattı diyor. Bana dokun diyor. Kim o? Dedi, dedim. Dedim Bahattin. Kalk oğlum ayağı dedi. Bu devlet sana yaraşır dedi. Beni aldı kucağına. Şimdi bak ben ne oluyorum ben. Yani tavaya tereyağı koydu. Tereyağın akıbeti ne olacak? Beni aldı diyor. Baktı ki üstüm başım kan revan donmuşum. Mert taraf kardan adam oldum. Kendi elleriyle diyor, karlarını siliyor diyor. Baktı diyor ayaklarım işte şeyler batmış, taşlar batmış, dikenler batmış vesaire. Onları kendi elle çıkartıyor. Ayaklarım aldı patladı yar yarıldı, yarıldığı için çatladı diyor. Oralara bir merhem sürüyor, pişere sürüyor vesaire falan. Ben var ya ne oluyorum biliyor musunuz diyor. Ben diyor erim erim eriyorum ben diyor. Ona karşı sevgim, o ayaklarımı seviyor, okşuyor, bilmem ne yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, vesaire, yahu ben kimim diyor ya, ben bir milidim ben diyor, zavallı bir insanım diyor, koskocaman Mevla'nın dostu diyor ki benim ayaklarımı seviyor, okşuyor vesaire, doldum, doldum, doldum, taştım diyor, taştım diyor, ah, ah diyor. Ben de yıllarca bekledim diyor, acaba bir müridim çıkacak da benim de peki sabah namazına giderken kapıdan çıktığım zaman ayağımına dokunup ona kalk evladım kalk bu devlet sana yaraşır efendim yani diyebileceğim anı çok gözledim ama hani o muhabbetler, hani o sevgiler, bir tane bile mürit bana efendim yani bu saygıyı ve hürmeti göstermedi diyor. Yahu Sultan Selim cennet Mekan der ki... ...aşkta... ...padişah ol diyor. Aşık olmayan insan adam değildir Öyle laflar var ki yani... ...bomba gücünde... ...Allah-u Teala etkilenmeye bizleri muvaffak eylesin. Sultan Fatih cennet Mekan derdi ki... ...İstanbul'u fethettikten sonra... ...sanman... ...İstanbul'u fethettiğime sevinirim... ...seviniyorum yani... ...sanman... İstanbul'u fethettiğimiz sevinürüm. Ya Akşemseddin gibi Mevla'nın bir dostluğunun zamanında yaşadığıma sevinürüm. Adam İstanbul'un fethini hiç pas geçmiş. Ya o varken ben İstanbul'la mı uğraşacağım ben ya? İstanbul'u fetheden Sultan Fatih değildir. Sultan Fatih, Aksim Seddin'e ve neticede Resul-i Ekrem'e ve de akıbet Allah'a olan aşkı İstanbul'u fethetmiştir. Adamın etine kemiğine kapılıp da peki kafasını, mantalitesini, peki ruhunu, aşkını unutmayalım. Her şeyin gerisinde aşk vardır. Bak buraya geldik değil mi? Eğer şurada konuşulanlara ne bileyim namaza aşkımız olmasaydı buraya gelmezdik. Ne bileyim işte bir fakire bir iyilik yapıyorsun, yüreğinde bir aşk olmasa mabet gene yapmazsın. yemekte ye, suda iç, ne yaparsan yap. Hepsi peki aşktan kaynaklanıyor. Yani ana eksen bu. Bir portakalın içerisine bir şiş sokun, portakalı çevirip o şişin ekseni etrafında döner. O portakal. Kainatta aşk böyle bir şeydir. Evet. Sultan dedi ki, muhabbetin gerekleri eğer yapılırsa yahşül fena o film O zaman sevgide fani olmak mümkün olacak. Ki şebiul fena fi şeyh, huwa fi hada Bu var ya, bu var ya mahbubtar efendim fani olmak, sevgide fani olmak, şeyhte şeyhte fani olmanın benzeri bu. Neksi bendi tarikatında birinci basamak, aha budur. Ne o? Şeyh'te fani olmak. Yani işte onun evsafı, onun kemalatı, onun hali vesaire seni tamamen istila edecek. Hatta ve hatta hatası bile, hatası bile. Mevlana Ceyb'in Rumi Kudüs'ün ruhu Arapçada bir kelime var. Kuf lun, önce kaf, sonra fe, sonra lem. Kuf Lün. bu asma kilit demektir. Kufyun asma kilit demektir. Fakat Mevlana celaleddin Rumi Kudsi derdi. Kelifi önce kalp, sonra lâm, sonra fe. Kelifi yine işte usulüne uygunun iki gazetler. Deder ki efendimiz zatleri ya sen işte e, kuflun diyeceğine e, kelfu diyorsun. Dolayısıyla bazı insanlar diyorlar ki ya bu ne ne hocası diyorlar ya ne veliyası ya da Arapça kelime doğru dürüst telaffuz edemiyor. Kuflun diyeceğine külfi falan diyor. Hani bunun işte oluru işte düzgün şekli efendim şeydir, e, kuflundur siz külfi diyorsunuz. Dedi ki ben cahil miyim ben? Dedi. Ben nazimi yakadık biraz söylüyorum. Ben dedi Selahaddin Zerkubi çok seviyorum diyor. Mevla'nın bir dostu o. Selahattin Zerkubi. Onu o kadar çok seviyorum ki diyor o diyor derken diyor, kılfi derdi diyor. Kılfi derdi diyor. Ben de onun dediği gibi aynen tekrarlıyorum. Bana Ay. muhabbet ve cezbe gelsin diye. Mevla'nın dostluğunun hatasını tekrarlıyor. Hatasını tekrarlıyor. Hatasını tekrarlıyor. Sen hangi gözle bakıyorsun? Taklidin bir de bu boyutu vardır tamam mı? Ben kalkıyorum bıdı bıdı bıdı bak aa işte konuşamıyor, edemiyor, bilmem ne vesaire falan filan. İleri geri laflar, işte edebiyatı yok, bilmem nesi yok, şusu yok, yok. Ya önce aşk mektebinden bir mezun ol. Dünyanın mektebinin diploma kolay arkadaş. Aşk mektebi mektebinden icazet aldın mı? Bu insanlar hakkında konuşurken bin tane basama çıkacaksın ondan sonra diyeceksin ki bu zatlar böyle insanlar. Sıfırda dibe vurmuşum ben peki kalkıyorum. Şudur budur bilmem ne. Aksaray'da, aşağıda Aksaray'da bir arkadaş bir arkadaşım diyor ki gel diyor, gidelim İsmail'a diyor şu Mahmud Efendi'yi ziyaret edelim diyor. Öbür de diyor ki ya ne gerek var boşver ya oh, sen de diyor Onu, ne, abartıyorsun vesaire işte hoca hani sıradan bir hoca dedi. Ya kardeşim bak bu adam dedi işte şöyle çok duyuldu vesaire falan filan hayatta yaşıyor vesaire. Gidelim bir görelim ondan sonra bir duaslı isteriz vesaire derken zar zor onu ikna ediyor. Ama efendiye karşı bir hakaret hamis konuşmalar, dedi, işte istihfaf halleri vesaire o duyguyla buraya geldi. Efendi burada ikinci namazını kıldı. O zaman kalkıp hemen aradan yol açıyorlardı. Ee, Efendi evine tezden geçiyordu şu ortada efendim ikisi yan yana duruyorlar efendiye bakacaklar efendi buradan böyle geçerken o e, efendiyi hakaret hamiz konuşan kişinin durdu böyle baktı ona sen kimsin ya dedi devam etti, gitti bu ne demek oluyor adama bir mermi attı burundan girdi mermi çıktı adam farkında değil sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen patlatırlar en seni onlar bizim seviyemize giderek konuşuyorlar. Başka türlü konuşsa anlayamayacak anlayamayacağız. Bu sefer de anlayamıyoruz ya bu zatları ya. Bunlar işte başka şeyler konuşuyorlar. bilmem ne vesaire falan. Hayvanları çağırırken nasıl çağırırlar? Eğer tavuk veya horoz çağırırsan bili, bili bili bili diye çağırırsın değil mi? Köpeğe çağırırsan bir türlü çağırırsın. Kediyi çağırırken pis pis pis, pis çağırırsın değil mi? Mevlana'nın buyurduğu gibi ben Mesnevi'de bir at, eşek hikayeleri konuşturuyorum diyor. Aslında tavşanları konuşturuyorum. Targayla tilkiyi konuşturuyorum. Niye niye? Benim işim atlarla eşeklerle uğraşmak mı peki? Yok ama siz her gün bunlarla haşır neşir oluyorsunuz. Yani muhatap olduğunuz, tanıttığınız varlıkları ben alet yapıyorum da size diyor, bir takım dersleri anlatıyorum diyor. Başka türlü konuşsam da kafanız almayacak diyor. Aşk olmadığı zaman işte böyle şeyler oluyor. Kılıf diyor mevlana Niye? O diyor, onun ben hatasını bile tekrarlamakla diyor. Doluyorum, coşuyorum diyor, kendinden geçiyorum diyor kuddeci silvuru. Şebiğül <gülüyor> fena tarik. Bak, mahbub da var ya, sevgili de var ya. Öyle bir fena hali var ki. Tarikatta birinci basamak, birinci basamak, birinci basamak, şeyhinde fani olmaktır. Yani onun karakteriyle karakterlenme meselesidir. Namuradbani başka mektubunda buyurur ki, Nakşibendiye tarikatı, şimdi herkes kendisini kantara koysun, teraziye koysun. Nakşibendiye tarikatı yedi adımdan ibarettir buyuruyor. Biz şimdi birinci adıma attık mı, atmadık mı? Yanlış umutsuz olmak yok ha ona göre. Dünyaya bin kere gelsem, bin kere gelsem insanlara hep umut anlatırım. İnsanlara umut var etmeye efendim, gayret ederim. Umutsuzluk asla ve kat'a tezviz edilemez. Diyor ki birinci adımın özelliği şudur. Senin diyor gırtlağına bir bıçak dayasalar, Neredeyse bıçak gırtlağa girdi girecek şekilde. Sana diyorlar ki ismin ne? İsmin ne? Sen Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'da o Mahbub'da veya diyelim işte Mevla'nın dostunda öyle fani oldun ki o sevginin peki deryasından çıkıp da adını diyemiyorsun Kemal. Veya işte Ahmet, Hasan, Hüseyin diyemiyorsun sen. Memurabban diyor ki, bu çıtayı yıkadığınız zaman Nasiben diye tarikatında birinci adımı attım demektir diyor. Biz biz. Gırtlağına bıçak saplıyorlar peki. Aha. Gırtlak gitti gidiyor. Sana diyorlar ki adın ne? Allah sevgilisi, sevgisi, peygamber sevgisi. Ondan sonra ne diyeyim sana işte şey sevgisi seni öyle bir hale koyuyor ki o halden çıkıp da çıkıp da adım Ahmet diyemiyorsun dostum. Ejda zamanında Yaman Dede diye bir adam vardı. Allah gani, gani rahmet eylesin. Bu Hristiyan'dı bu. Sonra efendim diyor ki bir kalbine bir darlık düştü diyor. Neticede diyor, e, sabaha doğru çıktım evden diyor. Bu bağlar başında otururdu. Baktım ezan Muhammed'e okunuyordu. Daldım bir camiye diyor. Hoca ben namaz kılıyor. Ben de dışarıda böyle beklerim kapının ağzında. Namazı bitirdi Levansalla okudu. içime diyor, İs "İslam'a girme ve Müslüman olma başka düşü." diyor. Fakat düşünüyorum ben İslam'a girersem ne olacak durum Karım ben ifşa edecek. Kızım bana tabanca çekecek vesaire. 40 sene İslam'ı gizledin diyor. Neticede artık nereden ineceğizse oradan kopsun der gibi Müslüman olduğumu e, ifşa ettim diyor. Tabii o zaman at kaçtı torba düştü misal ortalık diyor belbeleye gitti diyor. Ben direndim. Bu Yüksek İslam Meclisi'nde 1960'lar 65'lere kadar e, Mevlana'nın kitabın Meslemi üzerine ders verdi bu zat bütün ömrünü Mevlana ve Resulü Ekrem incelemeye teksif etmişti. Rahmeti Ahmet Kahraman Hoca hocamız derdi ki Taksim'deki Alman konsolosluğundan yukarıya çıkarken dedi bakın Al Alman konsolosluğu binasının binasına sırtını böyle dayamış hoca böyle işte sallanıyor böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor, düştü düşecek zar zor kendini tutuyor. Yaklaştım baktım aha, aha bizim Yaman dede ya. Neticede selamun böyle gözlerini açtı açamadı Mes aleyküm selam dedi. Hocam hayrola ne oldu size böyle? Karnın mı ne, Neyin var? Suyun mu yok falan şeklinde. Hasta mısın diye sordum. Yok oğlum. Yok Yok oğlum dedi. E, hocam atsan sen yemek getireyim, su getireyim. hasta hastaneye kavuşturuyorum. Hoca bakıyorum böyle yıkılacak, gidecek vesaire olmadı bir türlü yani ne dediysem kabul etterim ee, Hocam ne diye ki? O o o dedi Ah ah ah ah ah ah ah dedi... ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَ الدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيُ خِصَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ بَلَغَ O Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün mükemmelleriyle birlikte Tüm güzel hasletlerle birlikte yükseklere uçtu gitti. Keşf <Gülüyor> e'ddu Cemaliyle bütün karanlıkları aydınlığa çevirdi. Asunet <Gülüyor> cemil Onun bütün hasletleri, bütün ahlakları güzel mi güzeldir? Öyleyse Şeyh Sadî Baba diyor ki Sallallahu aleyhi ve alihi. Muhammed Mustafa'ya salatü selam getirin. 600 yıl onun muhabbeti insanları böyle yatırdı kaldırdı, yatırdı, kaldırdı, yatırdı, kaldırdı, yatırdı, kaldırdı. Burada neler var neler? Neler var neler? Neler var neler? Kanlı Sultan Süleyman rahmetli kolera tipi bir hastalığa efendim maruz kalmıştı. Sa ne ne savaşı ya? Sağdan sola dönemiyor adam yatakta. Şeyh Musi'nin efendi zuhuratta Resulü Ekrem Sallam ona buyurdu ki Süleyman kulumuz Farizayı cihadı için terk etti dedi. Kanuni Sultan Süleyman Allah yolunda at koşturmayı niye bıraktı? Halbuki ha, adam yatalak yapıyor. Geldi dedi ki Padişah'ım dedi Resulü Ekrem Sallam böyle buyuruyor dedi. Ne? Dedi çabuk dedi haberi gönderin orduyu humayun hazırlansın Zigetvara gidiyoruz dedi Avusturya tarafında bir kale mandalar 3 ay önceden topları çekmeye başladı mevsim kış, çamur batak 3 aydan mandalar topları çekti şeye ziget önüne. kaleyi çok kuvvet takip etmiş Hristiyanlar 2-2 tane daire Kanuni Sultan Süleyman da sedyede gidiyor cepheye sedyede gidiyor cepheye gidiyor Neticede geliyorlar kanın önüne, hadi bakın otağı kuruyorlar. Karnı Sultan Süleyman rahmetli, haydin askerlerin, haydin benim genişeğilerim, vurun vurun ne oldu kale düşmedi mi? Haydin cengaverlerin, haydin benim mücahitlerin vesaire sürekli gaz veriyor askere. Yani böyle iyice pirlendi böyle. Neticede birinci kalemin düştüğünü gördü, ikinci kalemin düştüğünü görmeden vefat etti. Tarihçiler diyor ki niçin peki o hasta haliyle buraya kadar geldi? Niçin diyorlar ee, yataktayken sürekli askeri keşçi etti, tarih etti, Vurun askerleri, hadi in askerleri, hadi in askerleri? Çünkü biraz sonra vefat edeceğini bilmişti. Resul Ekrâm Sılaülüm Süleyman, o kale ne oldu ya? diye sordu zaman hesap vermekten korkuyordu diyor. Dedeyi sedyede, sedyede, sedyede ziyat vara götüren peki. He, duygu ne? Muhabbet. Neye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem'e altı milyon 400 bin kilometre kareyi o muhabbet peki fethetti. İnsanlar görünüyor ama aşk o işi şey yaptı. allah Teala her birimizi İslam'ın, Saçlarına tel ilesin inşallah. İtibar, itibar, itibar haber.